بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله عادبت السنة دام الجورس alem demekle beraber şimdiye kadar yapmış olduğunuz bütün derslerden bu günkü ders bizi ya en çok cennete yaklaştıracak ya da en çok cehenneme yaklaştıracak derslerden bir tanesi Allah muhafaza buyursun Konu itibariyle söylüyorum. Bu da konuşma adabı olacak. Müslüman nasıl konuşması lazım, nelere dikkat etmesi lazım, bu konuda şeriatın belirlemiş olduğu ölçülerini onlara bakacağız inşallah. Bir ayetle başlayalım. Estaizu billahi Ve la takfu ma لَيْسَ لَكَ bihi ilm Rabbimiz diyor ki, ilmi olmayan şeyin arkasına düşme. Yani sende kendisinin ilmi, kendisinin bilgisi bulunduğu şeyin arkasına düşme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُؤَادَ كُلْ اُولَٰئِكَ kana عَنْهُ مَسْعُولَ Çünkü diyor, göz, ulah, kalp hepsi bundan mesuldür. Tamam? Hepsi bundan mesuldür. Şimdi Rabbimiz ayetin başına diyor ki, bilmediğin şeyin arkasına düşme. Bir şey bilmek istiyorsak bu konuda şeriatın, konuşma yönünde bize belirlenmiş olduğu sınırları bilmek istiyorsak ne yapacağız? Fe'selu ahla zikri inkuntum la ta'lamun. Kur'an'da usubunu bu konuda uygulayacağız. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun. Zikir ehline, Kur'an ehline sorun. Allah'ın bize de kuran ve sünnetin bu konuda ne belirlediğine bir bakalım. Ee, Rabbim Hakk'a sabit etmeyi bize nasip edesin. gerçekten çok tehlikeli şeyler var ya Subhanallah. Rabbim bizi muhafaza vursun. Şimdi bu wala takfu, takfu kelimesi kafa kelimesinden geliyor Arapçada. Kafa şu boyun. Bir de kafanın arka tarafı anlamına geliyor. Allah Azze Celle niye bu kelimeden getirmiş? Ee, şöyle izah edenler var. Mesela herkesin şöyle ensesine, sadece ensesine baksan arkadan, insanları birbirinden ayırt etmen neredeyse imkansızdır. Hani Sadece enseye baksan, başka hiçbir şeye bakmasan. Kullaya, yani yüzeye falan şey yapmıyorsun. Şu adamın yüzünü gördüğünde zaten meseleyi biliyorsun. Ama sadece arka tarafa baktığında bir insanı çözemiyorsun. Yani şu manaya geliyor. Sathi bir şekilde, sadece ise yüzeysel bir şekilde ilmin olduğun şeylerin arkasına düşme yapmış bu bunu söylüyor. Tamam? Eğer bir şey bilmek istiyorsak ne yapacağız? Araştırmamız gerekir. Bu bu kadar. Allah subhanahu wa taala bizlere rahmet eylesin. Bak bir hadisle başlayalım. Onun ne kadar dehşet verici ve tehlikeli olduğunu anlayalım diyor. Hemen Bukhari rivayet ediyor diyor ki: Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyler. Bu yüzden bu sözün yüzünden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Bak düşünmeden Kul bir söz söylüyor. Bu sözle cehennemin öyle bir derin, öyle bir yerine gidiyor ki hani o kadar uzak ki doğu ile batı arasındaki mesafe kadar. Subhanallah. Yani bu hadis bize aslında neyi söylüyor? Allah muhafaza görürsün. Ahi insan bilmeden çok tehlikeli şeyler yapabilir. Allah muhafaza görürsün. Onun için Araplar diyor ki şunun dili kastediyorlar. Kemiği yok. Anlatabiliyor muyum? Kemiği yok ahi. Birden çıkıverir Allah muhafaza görürsün. Bizi cehennemin dibine kadar götürdün. Allah subhanahu wa teala. Dillerimizi bizim için korusun. O zaman bundan ne anlıyoruz? Onunla alakalı. Bak bugün bütün dersin özetini çıkarmamız gerekirse nasıl söyleyeceğiz? Müslüman iki kere düşünüp ondan sonra konuşması lazım. Bak Müslüman iki kere düşünüp ondan sonra konuşacak. Düşünsene öyle bir şey söylüyorsun, farkında değilsin. Ve bu seni cehennemin öyle bir yerine götürüyor ki o kadar derin ki, o kadar uzak ki doğu ile batı arasındaki mesafe kadar akim. Subhanallah. Peki o zaman bu yani dikkat etmeden söylemiş olduğu söz ne olabilir? Yani şöyle çok ciddi bir araştırma yapmadan veya çok fazla üzerine düşünmeden bu işin sonu nereye gider tefekkür etmeden hayır mıdır, şer midir, iyi midir, kötü müdür, faydalı mıdır, zararlı mıdır bunun böyle terazisini yapmadan, hesaplamasını yapmadan böyle kolayca söylenirse Allah korusun bu tehlike olabilir. O zaman Müslüman sözlerin üzerine iki kere, üç kere düşünecek. Bakın Allah subhanahu ve teala Nisa suresinin 114. ayetinde çok güzel bir şey söylüyor. O alakalı. Muhteşem bir ayet gerçekten. Bakın ayetin lafzı çok güzel. Diyor ki la Hayra ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَّ جُوَاهُمْ Diyor ki onların fısıldaşmalarının çoğunda bir hayır yoktur Yani insanların kendi aralarında birbirlerine gizli olarak fısıldamış olduğu şeylerin çoğunda Allah diyor ki hayır yoktur Şimdi bak istisna getiriyor. Gizli olarak konuşulan hangi şeyde hayır vardır? اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ Diyor ki şunlar müstesna. Sadakayı emrederse, او معروفين, iyiliği emrederse, او ıslahın beyn ennez, veyahut insanların arasını ıslah etmek için emretmesi müstesna. Bu üç şey, sadaka hariç, iyiliği emretmek hariç, insanların arasını düzeltmek hariç, diyor, insanların kendi aralarında fısıldaştığı şeylerin çoğunda hayır yoktur diyor Rabbimiz. Aki bak, demek ki bu dil Allah muhafaza bulsun çok hayırsız şeyler yapabilir. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala o zaman burada bize ne öğretiyor bu ayette? Eğer sadaka yoksa, iyiliği emretmek yoksa, kötülükten nehyetmek, alıkoymak yoksa, tamam, insanların arasında düzeltmek yoksa gizli gizli konuşmaktan uzak durmamız lazım. Aslında Rabbimiz bunu bize öğretiyor. Peki bu söylemiş olduğu üç şeyi insan yaparsa, yani sadakayı emrederse, ondan sonra ıslahı emrederse insanların arasında vehut iyiliği emrederse o zaman ne olur? وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim bunu yaparsa, اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızasını, rızasını gözeterek bunu yaparsa, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Biz ona çok azim bir ecir vereceğiz. Diyor Rabbimiz. Onun için bakın bu ayeti, Aleyhis Ardoğan bize aslında nasıl tefsir ediyor? Bu ayetin üzerinden diyor ki, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيَّرً <gül> Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sus Eğer bak ahi konuştuğumuza hayır yoksa, insanların arasını düzeltmek yoksa, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak yoksa, Allah'ın dini yoksa bu da çok önemli. Bak Allah'ın dini yoksa, Allah'ın dininin kelamını yapmıyorsak o zaman susmamız bizim için daha hayırlı olacak. Çünkü neden? Ne kadar söz telaffuz edersek hesabımız o kadar ağır olur. Az sonra bunu göreceğiz inşallah. Yani o zaman şunu anlıyoruz. İslam adabı, İslam ahlakı o kadar müthiş bir şey ki konuşmana bile elliyor. Oraya bile temas ediyor ve senden şunu istiyor. Sadece Allah'ın razı olduğu konuşmaları yap. Bir de şimdi konuşmak öyle bir şey ki Allah subhanahu ve teâlâ'nın insanlara vermiş olduğu çok büyük bir lutuf. Mesela bizi hayvanlardan ayırıyor konuşmak. Hani biri diyebilir ama papağanlar da konuşuyor. Onlar konuşmuyor. Onlar sadece tekrar ediyor. Ne farkında değil Öğrendikleri kelime kapasitesi 150-200-250 kelime en akıllı olan ki bu da konuşmak değil zaten. Hani senin benim gibi birbirimizi anladığımız tadı değildir tamam. Ondan dolayı konuşmamız her zaman neyle başlayacak? Bakın az önce meclisi de bununla açtık. Müslümanın her işi Besmele ile başlaması lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunu konuşmalarda da yapması lazım. Çünkü neden? Bir kişi Ebu Davut'un hadisi bir yerde oturursa. Allah'ın ismi orada anılmazsa o iş kısırdır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bereketsiz olur. Şimdi onun için nerede oturuyorsak besmele ile başlamamız lazım. Eğer oturduğumuz yerde besmele çekemiyorsak, bir masiyet varsa, bir günah varsa ki onun üzerinde besmele tabii ki çekemezsin. O zaman öyle ortamda hiç gitmeyeceksin. O zaman bu bize bir dustu rolü aslında. Konuştuğun şeylere besmele ile başlayacaksın. Yaptığın şeylere besmele ile başlayacaksın. Besmeleyi yapamadığın işlerine uzak duracaksın. Bu kadar basit. İşte bu daha yeni dedik ya bu Allah'ın bir lütfudur. İnsanlara vermiş olduğu bir lütfudur. Eğer iyi kullanırsak, Allah'ın izniyle sadece konuşmamızla cennete girebiliriz. Allah'ın izniyle. Ama Allah korusun, kötüye kullanırsak, sıkıntıya kullanırsak cehenneme kadar gidebiliriz. Ma'uzubillah. Bakın ya İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadisi okuyalım. Yani meselenin ne kadar hassas olduğunu anlayalım. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi önem vermeden, çok da muhim görmeden söyler de Allah o kelime sebebiyle o kulunu birçok derecelerle yükseltir. Bak, hayır da olabilir. Bir şey söylüyorsun senin katında çok büyük bir şeydir ama Allah çok razı oluyor senin derecelerini yükseltir. Ama devamı da var. Bir kul da Allah'ı öfkelendirecek kelimelerden bir kelimeyi söyler ama ona önem vermez. Yani farkında olmadan çok da böyle Allah katında ağır olduğunu bilmeden bir kelime söyler de. Kendisi o kelimenin yüzünden cehennemin içine düşer diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah muhafaza durursun. Onun için ahire dilimizi muhafaza etmemiz lazım. Dilimizi terbiye etmemiz lazım. Bu konuda asıl olan nedir? Ne kadar az konuşursak hesabımız o kadar kolay olur. Ne kadar çok konuşursak hesap o kadar ağır. Allah muhafaza durursun. O zaman aslında burada ilk önce nasihat bana var, sonra size var. Çünkü neden? Şimdi ben daha fazla konuşma durumunda olduğumdan dolayı benim hesabım daha ağır olacak melekler yazıyor her kelime. Her kelime asor ayetleri göreceğiz inşallah. Şimdi bu dili muhafaza etmek o zaman ne anlama gelir? Dili muhafaza yani dilimizi nasıl muhafaza edebiliriz? Daha önce yani okumuş olduğumuz hadislerde işte önem vereceğiz, önem vermeyerek olabilir. Nasıl yapacağız? İbn Hacer bunu söylüyor, bize anlatıyor, bir yol gösteriyor aslında. Diyor ki dili muhafaza etmek şu demek. Yani lisanı şer'an konuşmak caiz olmayan şeylerden muhafaza et ne demek? Bir şey zaten haramsa onu konuşmak caiz olur mu? Konuşamazsın. Bak şer'an zaten caiz olmayan bir şey Sen dillendiremezsin zaten. Örnek gıybet caiz mi? Değil o zaman yapamazsın. Az sonra göreceğiz bunu zaten. Yalan caiz mi? Değil haramdır yapamazsın. Müslümanları aldatmak caiz mi? Değil küfre kadar gider yapamazsın. O zaman baştan zaten kural bu. Bir şey caiz değilse zaten oradan uzak duracaksın. Söylemen de caiz. Peki başka? Şöyle diyor. Diyor ki bunlar kişinin o sözleri ağzına almaya hiç ihtiyacı olmayan sözler. Yani misal veriyorum. Şimdi konuştuğumuz mesele itibariyle bunu bu ortamda söylemenin bir ihtiyacı yok. Ama ben bir şey anlatıyorum. İhtiyaç var mı? Yok. Allah Azze ve Celle razı mı? Değil. Dünya ve ahiretimiz için bir fayda var mı? Yok. Bak ihtiyaç olmayan sözlerden uzak durmak lazım. O zaman bak konuştuğumuzda kendimizi şöyle hesaba çekmemiz lazım. Şu an konuştuğumuzdan Allah razı mı? Bir. İkincisi benim buna ihtiyacım var mı? böyle ölçebiliriz. O zaman hangi ortamda neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu Allah'ın izniyle ölçebiliriz. Kardeşim şu an konuştuğumuz şeyin bize ihtiyacımız var mı? Yok. O zaman konuşmaya gerek İhtiyacımız var mı? Var. O zaman konuşmamız lazım. Ama uslu bunca. Böyle ölçebiliriz inşallah. Bakın. Subhanallah birkaç ayet okuyorum. Ayetler muhteşem. Rabbimiz diyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ Şüphesiz ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona neyi fısıldadığını çok iyi biliriz. Çok çok iyi biliriz diyor Rabbimiz. Ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil verid. Şüphesiz ki andolsun ki biz şah damarından ona daha yakınız diyor Allah azze ve celle. Şah damarından bize daha yakın. İz yetalaqqal mutalaqqiyani ani'l yemini ve ani'ş şimali qa'id. Diyor ki onun sağında ve solunda oturmuş. Parantez içinde söylüyorum. Yazan melekleri vardır. Her söylediğimiz her söz vallahi yazılıyor. Allah subhanahu ve Teala yazdırıyor. Hepsi teker teker, ha. hepsi teker teker kaydediyor hak. Ah. Kaydeden iki melek manasına geliyor. Tamam bakın iyi Ma yelfizu min kavlin illa ladayhi raqibun atid. Diyor ki bir lafı söylemesin ki, hiçbir kelimeyi söylemesin ki yanında hazır bulunan gözetleyiciler vardır. Bak hangi lafı olursa olsun. Uf desen bile Allah Subhanahu ve Taala yazdırıyor. Bir de bak burada aslında var ya ayetlerin üzerine birazcık düşünsek çok dehşet verici bir ifade var. Neden? Allah Subhanahu ve teala'nın yani melekleri ihtiyacı var mı bir şey bilmesi için? Yok ama yazdırıyor. Hepsi yarın öbür gün önümüze gelecek. Biz kendi gözlerimizle göreceğiz. O zaman inkar etme durumu da yok. Allah muhafaza dursun. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. O zaman bakın buradan, bak abi ayetler çok dehşet verici. Yani düşünsene şurada oturmuşlar, her kelimeyi teker teker yazıyorlar. Konuşmalarımız insanlar için olmasın. Allah rızası için olsun. Çünkü neden? Bakın insanların hisleri, duyguları, menfaatleri değişebilir mi? Değişebilir. Şeriata bakmaksızın insanlara göre doğru yanlış bile değişebilir mi? Değişebilir. O zaman insanları razı etmekle uğraşmanın bir anlamı yok. Çünkü neden? Adam bugün senin belirli bir halinden razıdır, yarın bugün olmaz. E sen onun için kendini mi değiştireceksin? Olmaz. O zaman konuşmalarımızda da ne yapacağız? Allah'ın rızasını gözeteceğiz. Eğer bunu Allah'ın esne yaparsak, insanlar da o zaman bizim hakkımızda ne düşündükleri çok da muhim olmaz. Anlaşıldı mı inşallah? Sufyan bin Abdullah diye bir sahabe var, اثقافي رضي الله aleyhissalatü yanına geliyor Diyor ki, ya Rasulallah, benim için en çok korktuğun şey nedir? Soruya bak. Ya Rasulallah, benim için en çok korktuğun, en çok endişe ettiğin şey nedir? Aleyhissalatü vesselam dilini tuttu ve dedi ki, budur. Acayip değil mi? Diyor ki, sahabe ha. Sahabe. Allah subhanahu ve teâlâ'nın övmüş olduğu, seçmiş olduğu en hayırlı ümmetinden bir kişi. Diyor, ya Resulullah en çok ne için endişeliyorsun? Aleyhisselatü vesselam dilini tutuyor. Diyor ki bunlar. Subhanallah. Bu konuyla alakalı çok uzun bir hadis var. Onu okuyalım inşallah. Yani aslında bu hadisi sadece okusak mesele için yeterli. Biliyor musunuz? Meselenin ne kadar önemli, ne kadar tehlikeli, ne kadar dehşet verici olduğunu bu hadis gösteriyor. Bir de hadis çok güzel. Ha? İmam Neube'nin... 40 hadisinde olan hadislerden bir tanesini normalde ezberlenmesi lazım. Şimdi Muaz bin Cebel e rivayet ediyor radiyallahu anhu. O Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a şöyle soruyor. Bakın soru aynı şöyle. Diyor ki ya Resulullah beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak ameli söyler misin? Soruya bak. Vasav böyle sorar. Ben boş şeylerle uğraşmasın. Cennete sokacak mı, cehennemden uzaklaştıracak bir şey söyler misin? Ameli söyler misin? Dağım? Diyor ki sen Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Sen çok büyük bir şey istedin. Dağım? Çok büyük bir şey istedin. Bu Allah'ın kendileri için kolaylaştırmış olduğu insanlar için kolaydır. Yani normalde bu kolay bir şey değil. Eğer Allah kolaylaştırırsa kolay olur. Ne yaparsın? Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala ibadet edersin. Aleyhisselatü Vesselam başlıyor. Ondan sonra diyor ki ne olursa olsun hiçbir surette ona şirk koşmazsın. Tamam. Çünkü neden? Şirk bütün amelleri bozar da ondan dolayı. Bak Aleyhisselatü Vesselam başta tevhidi söylüyor. Ondan sonra şirki söylüyor. En muhim mesele. Ondan sonra diyor ki namazı dost oğlu kılarsın. Tamam. Zekatını verirsin. Rabazan orucunu tutarsın. Gücün de yeterse Kabe'yi hacc Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ona. Diyor ki sana hayır kapılarını söyleyeyim mi? Bak farzları söyledi gayri. Artık üzerine katacak ya kul. Diyor sana hayır kapılarını söyleyeyim mi? Diyor ki oruç kalkandır. Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Rabbim Ramazan'a hayır üzere kavuşma bize nasip edesin. Razı olduğu bir şekilde hayır üzere çıkmayı da bize nasip edesin. Ondan sonra diyor ki zekat, buradaki zekat sadakat manasına da gelebilir. Farz olan zekat manasına da gelebilir. Diyor ki suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları söndürür. Bak şimdi farzları söyledi ya, Şimdi onların üzerinden tekrar diğer farzlarla fazlasını söylüyor. Ondan sonra diyor ki, şu ayetleri okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Secde suresinin ayetlerini okuyor. Onlar yanları yataklarından kalkarak, yani gece yataktan kalkarak yalvarırlar ve bizim onlara verilmiş olduğumuz rızıklardan harcarlar. Allah subhanahu ve teala övmüş olduğu insanlar hakkında konuşuyor Rabbimiz. Yaptıklarına karşılık onlara... İçinde nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler sakladığını hiç kimse bilmez. Yani öyle nimetler vereceğiz ki hiçbir nefis bunu bilmez. Cennet hakkında konuşuyor Rabbimiz. Tamam. Ondan sonra devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel diyor ki sana işin başını, direğini ve en yüce noktasını, zirvesini bildireyim mi? Muaz bin Cebel diyor ki ya Resulallah söyle. Tamam. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işin başı İslam'dır. Tevhid olmadan olmaz. Tamam. Ondan sonra direği namazdır. Çünkü tevhidden sonra senin Rabbinle en güçlü bağ. Ondan sonra diyor ki zirvesi ise cihattır. Sallallahu aleyhi ve sellem. O, Rabbim o zirveyi bize nasip eylesin. Kendi yolda böyle en güzel şahadet şerbetini içen kullarından eylesin. Şimdi bakın. Bak bu kadarına cihadı söyledi ha. Bakın ondan sonra ne diyor. Diyor ya Muaz bunların hepsinin Nasıl bir arada toplayacağını, bunların hepsini nasıl elde edeceğini sana söyleyeyim mi? Diyor ki ya Resulullah söyle. Aleyhissat vesselam dilini eliyle tuttu. Ondan sonra dedi ki dilini tut. Bak neleri saydı? Diyor hepsini elde etmek istiyor musun? Evet. Dilini tut dedi ki dilini tut. Bakın. Aynı siz şaşırdığınız gibi Muaz bin Cebel de şaşırıyor. Radiyallahu anhu. Diyor ki ya Resulullah biz konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz? Orada Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir ifade kullanıyor. Ummuk. Sen annen seni kaybetsin. Yani bu Araplarda böyle hayret verici bir ifade olduğuna söyleniliyor. Yoksa sen öldü, annen seni görsün. Öyle de tercüme edilir de yani hayret verici bir şey. Allah iyiliğini versin gibisinde söylüyor ona. Diyor ki insanlar, bakın akı burayı iyi dinleyin. Diyor ki insanlar cehenneme yüzleri üstü veya başka rivayetleri de var. Göğüsleri üstü. Dillerinin işlediği kusurlardan başka bir şeyden dolayı gireceğini mi zannediyorsun? Ceyip öyle değil. Subhanallah. Ondan dolayı abi konuşmalarımıza dikkat etmemiz lazım. Bir meclise oturduğumuzda mutlak ve mutlak Allah subhanahu ve teala'yı anmamız lazım. Eğer baktık meclisin bir bereketi yok. Allah anılmıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam anılmıyor. Faydalı bir konuşma yok. Oradan kalkmamız bütün için hayırlı olacak. Bakın yoksa ne olur Allah muhafaza? Diyor ki bak Aleyhissalatu vesselam tilimizle geçen bir hadiste Allah'ı zikretmeden çok konuşmak kalbi katılaştırır. Bak biz kalbimizin yumuşamasını istiyoruz değil mi? O zaman neyden uzak duracağız? Allah'ı anmadan çok çok konuşmak. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam kalbi katılaştırır. Kalbi katı olan kimseler de Allah'tan uzak olan kimselerdir. Allah muhafaza buyurusun. O zaman burada ne var? Ku'nu'l-sadikin var. Sadıklarla beraber olur. Bak az sonra da o ayeti tekrar okuyalım aklımızda kalsın. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki sadıklarla beraber olun. Şimdi tam tersini anla. Ne demek? Yalancılarla beraber olma. Bak, yalancılarla beraber olma diyorsa yalancılardan hiç olma. Bak, yalanla alakalı özel söyleyeceğiz Allah nasip ederiz. Bakın filmimizde o kadar muhteşem bir hadis var ki bu konuyu böyle anlatan. Aleyhisselatü Vesselam bir dar bu mesel üzerinden anlatıyor. Diyor ki insanlar sabahleyin kalktığında bütün vücudun azaları dile müracaat eder. Dile gelir ve ona şöyle der. Bak bütün azalar dile söylüyor. Bizim haklarımızı korumaktan Allah'tan kor. Bütün azalar yani elin, ayağın, kulağın, gözün hepsi dile söylüyor. Bizim haklarımızı muhafaza etme noktasında Allah'tan kor. Biz ancak senin söylediğin şeyle ceza göreceğiz. Biz sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan bize doğru oluruz. Ama yok sen eğrilirsen. Yoldan çıkarsan biz de sana uyar, senin gibi oluruz. Şimdi o zaman bir de şey hadisi vardı ya, kişinin cesedinde öyle bir et parçası var ki o iyi olursa hepsi iyi olur, o kötü olursa hepsi kötü olur, bilin ki o kalptir. Şimdi bu hadisi, o hadisi nasıl birleştireceğiz? Aslında çok basittir. Kalp vücudun içindedir. Dil kalbin halifesidir dışarıda. Bak, dil kalbin halifesidir. Senin kalbinde ne olduğunu ben bilebilir miyim? Hayır, senin dilini söylediğini ben sadece bilebilirim. Abi çok tehlikeli. Allah muhafaza buyursun. Dilimizi muhafaza edebilirsek, Allah'ın razı olmuş olduğu bir dil olarak terbiye edebilirsek, ki bu kalbi terbiye etmekten geçer. Çünkü gerçekten dil içeride olanı dışarı vurur. Genelde bu böyledir Olursa Allah'ın izniyle Rabbim cenneti bize kolaylaştırır. Bakın Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Sübhanallah bu hadis çok muhteşem. Diyor ki kim bana iki şeyin garantisini verirse ben de ona cennetin garantisini veririm. Diyor ki iki dudağın arasındaki, iki çenesinin arasındaki dili ve diyor iki bacağın arasındaki garantisini verirse ben de ona cennetin garantisini veririm. Peki eğer ahi dili muhafaza etmek, namusu muhafaza etmek, tabi bunlar hepsi neyin çerçevesinin altında? Tevhid ehli olarak ölme şartıyla. Yoksa adam dili çok iyi ama tevhidi yok zaten onu kastetmiyor. Bak Ali İsaat Oysağım daha yeni de söyledi zaten. Allah'a ibadet edeceksin ve hiçbir şirk koşmayacaksın. Tevhid zaten ön şart. Elhamdülillah onu biliyoruz tamam yani söylemiş olduğumuz hepsi buna binaen söyleniyor. Abi peki dil ile namus, bu konuda dil bizim asıl meselemiz, mükafatı niye bu kadar büyük? Bak aleyhisselatü vesselam Mu'az bin Cebel o kadar saydı, dedi, sana bir şey söyleyeyim mi hepsini elde edersin diyor, sen dilini tut. Mükafatı niye bu kadar büyük? Demek ki bunu tutmak çok zor. Dili terbiye etmek çok zor olduğundan dolayı mükafatı o kadar büyük. Aleyhisselatü Vesselam yine başka bir hadiste ne diyor? Güzel söz, sadakadır. Bu sadakayı ilk itibariyle en çok eşlerimize yapacağız. Tamam mı? Yani kadın, kocasına, kocası, karısına güzel söz söyleyeceğiz. Yani dışarıda yumuşak, evimize sert olmayalım. İyi olmamız lazım. Ondan sonra ahi Müslümanlara karşı olacak. Zaten olmazsa olmaz. Çünkü neden? Müslümanlar kendi aralarında yumuşak, kafirlere karşı şiddetlidir. Rabbimiz öyle söylüyor Fetih Suresinde. Ondan sonra ahi, Akrabalar ki Müslüman varsa zaten diğerleriyle beraberdir. Ondan sonra da müşriklere karşıdır. Eğer adam azılı değilse, şedid değilse, İslam'da alay etmiyorsa, İslam'da bir problemi yoksa o zaman sen zaten hikmet üzere davet yapman gerekir. O zaman bu insanlara karşı da ne yapacağız? Güzel sözlerle sadakalarımızı çoğaltacağız. Müslümanların özelliklerindendir az ve öz konuşması. Bu aleyhissalatü vesselamın da özelliklerinden bir tanesidir. Az söylüyor müthiş manalara geliyor. Müslüman'da da böyle olması lazım. Az ve öz olacak. Bakın bir hadiste yine İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu mutlaka aleyh hadiste. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah Subhanahu ve teala size ana babaya itaatsizlik etmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip, almaya hakkı olmayan şeyi istemeyi ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kılmıştır. Bak ondan sonra devam sayıyor. Dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve malı israf etmeyi de mekruh kılmıştır. Şimdi buradaki mekruh kısmen haram manasına da gelir. Bildiğimiz mekruh manasına da gelir. Ama israf genel itibariyle haram değil mi? Haram değil mi? O zaman anlıyoruz ki ahi Allah muhafaza buyursun. Dedikodu yapmak, gıybet yapmak, ondan sonra çok soru sormak bu da harama kadar gidebilir. Allah muhafaza buyursun. Dedikodu nedir? Bakın İmam Nebebi çok güzel toplamadan. Dedikodunun ne olduğunu bu hadise için diyor ki kendisiyle ilgili olmayan durum ve davranışlarına dair hikayelere dalmaktır dedikodu. Yani bir mesele var, bak hiç doğru olup olmadığını konuşmuyor ha. Dedikodu o değil, orayı geç, o zaten iftiraya girer. Bir mesele var, seni ilgilendirmiyor. Sen oraya dalıyorsun, bu dedikodu. Allah'ın sevmediği bir şey, Allah muhafaza diyor. Yani o zaman buradan neyi öğreneceğiz? Ahi koca, karı ahlakına gerek yok, çok affedersiniz. Koca öyledir. Kendilerini ilgilendirmeyen her şey hakkında konuşurlar. Bak kendilerini ilgilendirmeyen her şey hakkında çok abes bir şey olsa bile anlatabiliyor muyum? Mesela geçen bir yere gittik. Bir tane abi anlatıyor. Ailesinden biri var işte yaşlı bir tane teyze. Tamam tam böyle yani bildiğin tipik kocakar. Bu mesela dışarıda oturuyor başka bir tane kadında, Bizimkiler de oraya yakına bir yere derse gidiyor. Bunlar da yürüyor. Aa diyor bak falancılar yine geldi. Sakallar diyelim. Başka bir şey diyeceğim de olmayacak. yine sakallar yine geldi. Anlatabiliyor muyum? Başka bir tane teyze demiş sana ne? Bak kendisini ilgilendirmiyor. Oraya dalıyor ama. Allah Azze Celle o teyzeyi de hidayet eylesin. Bakın buradan çok soru sormak diyor ya hadiste mekruh kılımda. Çok soru sormak. Hangi soru? Bak hangi soru olduğu da önemli. Şimdi İbni Abbas radiyallahu anhuma'ya soruyorlar sen bu ilmin nasıl elde ettin? Diyor çokça soran bir dil ile ve kalbi selim ile. Şimdi ilim elde etmek için gerçekten Allah rızası için ilim elde etmek için sorulan sorular burada kastedilen o değil. Sırf soru olsun diye adam soru soruyor. Veya şöyle mesela evde bir şey araştırmıştır. 2-3 tane kelime öğrenmiştir. Şimdi ortamda bildiği şeyi soru olarak soruyor ki hani diğerleri de zannetse. Ooo maşallah ne kadar da ince soruyor. Anlatabiliyor muyum? Bu birazcık da kalbe bakar. Allah muhafaza bir Allah'ın sevmediği bir şeydir ha. Tamam mı kardeşim? Size bir soru soralım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği kişilerden olmak ister miyiz? İsteriz değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği kişiler. Bakalım kim? Cabir bin Abdullah radiyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bana en çok sevimli olanınız, Aleyhisselatü Vesselam en çok sevdiği kişi, en çok diyor sevdiğim, kişi kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınızdır. Yani kıyamet gününde kim bana en yakın ise ben o kadar onu seveceğim. Ondan sonra ahlakça da en güzel olanınızdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. En sevmediğim kişi. Bak, Allah Resulü'nün sevdiği kişilerden olmak istiyorsan güzel ahlak sahibi olacaktır. Şimdi en sevmediği kişi anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki aleyhissalatu ve en sevmediğim kişiyi kıyamet günü de Mevki olarak benden en uzak olan kişiler olacak. Yani Müslümanların arasında değil abi. Anladın? Ondan sonra, bakın iyi dinleyin. En uzak olanlar, ondan sonra gevezeler, Allah muhafaza büyürsün, boş boğazlar ve yüksekten atanlar olacak diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kibirli kibirli konuşanlar. Cemaatte bazı sahabeler soruyor, ya Resulallah yüksekten atanlar da kimlerdir? Bunlardan kasıt ne? Aleyhisselatü vesselam diyor ki, onlar Mütekebbir olan kişilerdir. Kibirli. İnsanları ezmek için konuşuyor. Kendisini göstermek için konuşuyor. İlmini güya göstermek için konuşuyor. Rant elde etmek için, işte bir şey elde etmek için, menfaat için konuşuyor. Ama en büyük özelliği şu. insanları ezmek için konuşuyor. Mütekebbir, Allah muhafaza. Yani ben büyüğüm, siz küçüksünüz. Allah muhafaza buluyorsun. Bu cevabı veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bak ahi, aleyhissalatü en sevmediği kişiler, gevezeler. Boş boğazlar, ha boş konuşuyor, ha? boş edebiyat yapanlar bir de mütekebbir olanlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı şeylerde şöyle tercüme etmiş bu söylemiş olduğumuz sözleri, bilgicilik taslıyor. Yani öyle bir konuşuyor ki şunun için konuşuyor, ben biliyorum kardeş. ben biliyorum sen bilmiyorsun, ben biliyorum sen bilmiyorsun. Bunu söylemiştir ve o şöyle de mana olmuş, kibirli bir şekilde böyle lügat parçalıyor. Yani bilerek edebiyat ayağı yapıyor, o kadar ağır konuşuyor, insanlar ne konuştuğunu anlamasın diye. Aynı bugünkü ilahiyatçılar. Bak bugün ilahiyatçıların mesela son 2-3 sene içinde yazılmış olan kitaplara bak. bak. İslami olsun fark etmez yani. İslami bu konuda yazılmış olan kitaplara bak. Aç, latince bir sözlük yanına almadan okuyamazsın. O kadar latince kelime kullanıyorlar. Ya kardeşim sen niye bunu kullanıyorsun? Zannediyorlar ki ne kadar böyle yukarıdan konuşurlarsa o kadar iyi olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmediği kişiler. Allah muhafaza edilsin. Peki Aleyhisselatü Vesselam nasıl konuşuyordu? Mesela örnek alacaksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alacağız öyle değil mi? Sahabeleri diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam öyle konuşuyordu ki herkesin anlayacağı bir şekilde. Sade, doğal, doğal. Asıl kelime doğal. Aleyhisselatü Vesselam doğaldı. Herkesin anlayacağı bir dilde konuşuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari'de geçen bir hadise sabi onun hakkında diyor ki Aleyhissalatu vesselam konuştuğu zaman kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Yani aşırı hızlı konuşmuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Neden dolayı? Anlaşılmak için. Bugün aslında fikirde ne kadar anlaşılmasa adam o kadar akıllı. Bir tane siyasi var o keferenin ismini burada getirmek istemiyorum. Bu kefere Adana'da bir toplantı yapıyor. 3 saat konuşuyor. Sonra bunu da replikini yapmışlar sonradan. Orada dinleyen biri var. İki kişi böyle dinliyor tamam mı? Biri diyor ya nasıl şey yaptı ya? Nasıl konuşuyor diyor, çok konuştu ya diyor. Çok acayip konuştu ya. Ne anlattı diyor. Hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> an Gerçekten böyle ha. Bak kafirlerde böyle ne kadar çok anlaşılmazsa sanki o kadar akıllıymış gibi. Değil akı biz Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan böyle öğrenmedik. Ondan sonra diyorlar ki bak Aleyhisselatü Vesselam hakkında diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir şeyin iyice anlaşılmasını isterse ya o cümleyi veyahut kelimeyi üç kere tekrar eder. Neden? Önemine vurgu yapmak için. Bak aslında konuşma tekrar etmek neden dolayıdır? Herkes anlasın abi. Anlamasın diye değil insanlar anlasın diye konuşuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ortamdaki konuşma adabı da çok önemli. Şöyle bak kardeşim biz bir şey öğrenmiş olabiliriz. Ama orada bir ihtiyaç yoksa, bak ihtiyaç çok önemli bir başlık bu konuyla alakalı. Bir ihtiyaç yoksa bizim her bildiğimizi anlatmak zorunda mıyız? Değiliz abi. Biz her bildiğimizi her ortamda anlatmak zorunda değiliz. Böyle bir zaruret yok. Konuşma adaplarından bir tanesi budur. İkincisi, bu da önemli adaplardan bir tanesi. Abi soru sorulmadan cevap verilmez. Yani selefimizde şöyle soru soruluyor, baştakine soruluyor. Sahabeler var ha hatta o meclise. Hiç kimse cevap vermiyor böyle sıra geçiyor en başa gelene kadar. bizde tam tersi. Daha soru sorulmadan cevap veriyoruz. Bu olmaz. Bu caiz değildir. Tamam yani sorulmadan cevap verilmez. Zaten şöyle bir şey var. Ortamın bir büyüğü varsa. Bu yaşça büyük olabilir. Veyahut ilmen büyük olabilir. O zaman onun konuşması eftaldir Bak bununla alakalı daha sonra hadisleri söyleyeceğiz inşallah. Mesela Abdullah İbni Ömer'in Bukhari'de okumuş olduğumuz hadisi, hadisi hatırlıyor musunuz? Sahih Bukhari'de okumuştuk. Aleyhisselatü Vesselam mümini bir ağaca benzetmişti. Ya hangi ağaç dedi? Bak Abdullah İbni Ömer biliyordu ama bak kendisinden büyük olan sahabeler olduğundan dolayı işte Ömerler, Ebu Bekirler radıyallahu anhümecma'in olduklarından dolayı bak haya ediyor söylemekten söylemiyor. Bak biz sahabemizden böyle öğreniriz. Bizden daha büyük, daha bilgili kişiler varsa biz o an bir şey biliyorsak bile cevap vermemiz çok da uygun değil. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Aliyat olsam da şunu öğreniyoruz, bak bu aklımızda kalsın, bir doğal, doğal bir şekilde, basit bir şekilde herkesin anlayacağı bir şekilde konuşmamız lazım. Bundan dolayı mesela insanlar Ali Küçüğü seviyor. Yoksa çok ilmi olduğundan dolayı değil, ama öyle bir şekilde anlatıyor, ki herkes anlıyor. Mesela bak bundan dolayı adam rahmet görüyor. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ondan dolayı Aliyat olsam bize nasıl öğretiyor? Kelmin nasa alaqadi uqulihim, insanların akıl nimetlerine göre onlarla konuş. Yani adam çobandır, sen bir çobanla Konuştuğun şekilde bir profesöre konuştuğun şekil aynı olmaz. Tamam mı? Bu eşit olmaz. Bazı insanlar da var. Sırf konuşmak için konuşuyorlar. Yani adam konuşmayı seviyor. Yani Ya da şöyle söyleyeyim. Kendisinin konusunda dinlenilmesini seviyor. Böyle kişiler Allah buğz Allah muhafaza versin. Bak Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Diyor ki şüphesiz ki Allah subhanahu ve teala sığırın otu yerken ağzında evirip çevirdiği gibi Sözü ağzında evirip çeviren insanlara buğz eder. Bak o zaman burada ne anlıyoruz bu hadiste? Mesela bir şey soruldu. Bir cevabı var. En net, en kısa, en özel şekli nasılsa öyle. Ama şöyle meselenin üstü kapalı kalamayacak. Ama bir şey soruldu. Normalde bir cümleyle ifade edebilirsin. Sen 15 tane cümle kullanıyorsun. Allah muhafaza bu olmaz. Hani bu neyin alametidir? Ya ben çok güzel anlatıyorum. Ben konuşayım da abi beni dinlesin olmaz. Bu Müslüman'a yakışan bir uslub değildir. Bakın Ebu Hüreyre radıyallahu anhu bu konuyla alakalı diyor ki çok konuşmada hiçbir hayır yoktur. Ömer radıyallahu anhu diyor ki çok konuşanın hatası da çok olur. Ama bu konuyla alakalı yani çok konuşmanın sıkıntılı olacağına dair en güzel sözlerden bir tanesini İmam Malik söylüyor. Diyor ki çok konuşmada hiçbir hayır yoktur. Sonra ispatlıyor. Bunu nereden görüyoruz? Diyor ki bunu işleri devamlı konuşmak olan ve bir türlü susmayan kadın ve çocukların halinden diyor anlarız. Abi konuşmak kadınların işi, erkeklerin değil. Müslüman erkekler amelidir, konuşmaz. Ya da şöyle konuştuğunda hayrı konuşur. Allah'ın dinini konuşur. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini konuşur. Dünyasının ve ahiretinin hayırlı ve güzel olması için konuşur. Çünkü bak zaten Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu? Min husni İslami'l mer'i en terkuhu ma la ya'nin. Yok ki kişinin İslam'ın güzelliğindendir boş olan şeyleri terk etmesi. Boş olan şeyler sadece amel olarak terk edilmez, konuşmak olarak da terk edilmesi lazım. Şimdi bakın bu konuşmayla alakalı önemli meseleden bir tanesine gelelim. Konuşmakla alakalı en tehlikeli boyutlardan bir tanesi riyedir. Riyet Gıybet nedir? Genel itibariyle riyeti konuştuğumuzda Müslümanların riyetini kastederiz. Riyet şudur. Ali Sahib bunu hadisesiyor. Kişinin sevmediği bir şeyi onun gaybında söylemek, yani onun olmadığı bir yerde söylemek gıybettir. Bak bununla alakalı direkt şunu söyleyelim. Şimdi aklınıza direkt ne geliyor? Ben onun yüzüne de söylerim. Bu İslam'da geçerli bir cümle değildir. Bak tekrar söylüyorum. Kardeşinin sevmediği bir şey, onun gıyabında söylemek gıybettir. Ya ama zaten öyle. Zaten öyle olmazsa iftira olur, gıybet olmaz. Mesela bu konuyla alakalı Ayşe annemiz, mesela diğer annelerimizden bir tanesini görüyor. Ve diyor ki boyu ne kadar da küçük. Mesela olan bir şeyi söylüyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ey Ayşe ki sinirleniyor, damarları şu Senin söylediğin şey diyor o kadar çirkin ki onu okyanusa atsa diyor okyanusun hepsini fesat eder. Boyunun küçük olduğunu söylüyor. Şimdi buradan kendimizi dert alalım. ve tuğbillah. Yani gerçekten hesabı ağır olur. Gıybet o kadar acı bir şeydir. Bakın gıybet o kadar sıkıntılı bir şey ki Müslümanların arasında fitnes sokar. O hiçbir insan gıybetinin yapıldığını duyduğunda sevinmez. O iman kapasitesi bizde zaten yok. Selefte var öyle mesela İmam Şafii'den rivayet ediyorlar. Hasan el Basri'den rivayet ediyorlar. Biri onlar hakkında gıybet yapıyor, onlar bunu duyuyor gidip o kişiye hediye ediyorlar. Hediyede bulunuyorlar. Hani benim günahlarımı aldığın için teşekkür ederim gibisin. O iman bizde yok. Allah azze ve celle bize nasip eylesin. Bakın Ali Sad (as) Müslim'de geçen bir hadis diyor ki: "İnne şeytana kadia is an ya'budahu al-musallun fi arab Diyor ki, Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine ibadet etmesinden şeytan altı ümidini kesti. Arap Yarımadası'nda bak namaz kılanları diyor. Namaz kılmayanları demek ki onlar şeytana tapabilirler. Bak burada da şey var. Oraya girmeyeceğim. Diyor ki, bundan ümit kesti. وَلَاكِنْ فِي الْتَحْرِيشِ بَيْنَهُمْ Ama diyor, onların arasında tahriş yapmaya çalışıyor. Ne demek? Birbirine karşı kışkırtmak, tamam mı? Birbirlerinin aralarına fitne sokmak. Bu manaya geliyor tahriş. yani şey diyoruz ya, vücut tahriş olmuş. Oradan geliyor. Tamam mı kardeşim? Bu da bunu da en iyi yapmış olduğu şeylerden bir tanesi gıibettir. Allah muhafaza buyursun. Ali Sato bir gün sahabe geliyor. Soruyor: "Ya Resulullah, en faziletli Müslüman kimdir? En hayırlı Müslüman kimdir?" Bak en hayırlı Müslümanı soruyor. Diyor ki: "Men selime'l muslimun min yadihi ve Müslümanların diyor elinden ve dilinden emin olduğu. kişi. Diyor sallallahu aleyhi ve eman yine İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste. Ondan dolayı eğer gerçekten hayırlı bir Müslüman olmak istiyorsak, Müslümanlar ellerimizden ve dillerimizden emin olması lazım. Daha bunu başaramıyorsak çok fazla işimiz var demektir. O zaman bugün ilk adımı atıp bu konuda kendimizi değiştirmemiz gerekir. Bu konuyla alakalı gıybetin bazen caiz olduğu yerler var. Misal veriyorum bir kişiyle ticaret yapacak bir Müslüman, sen biliyorsun o mesela Ticaret yapmış olduğu kişi sıkıntılı. Velev ki Müslüman olsa bile kardeşine gidip uyarabilirsin. Yani genelde Müslümanların haklarını korumak için bu söylenebilir. Veyahut mesela İslam devletinde bir adama mesela babası zulmediyor. Misal olarak söylüyorum. Herhangi bir kişi de olabilir. Amcası zulmediyor. İkisi de Müslüman. Mesela bu gidip kadıya şikayet edebilir. Orada mesela gıybet caizdir. Aslında orada artık gıybet hükmünde de değil. Veyahut mesela fetva isterse. Mesela bir konu olmuş bir Müslümanla alakalı. O Müslüman mesela... Uygun olmayan bir şey yapmıştır. Bununla alakalı gidip fetva isterse ne yapabilir? Bunu da söyleyebilir. Anlatabiliyor muyum? Veyahut mesela emir ile alakalı bir şikayetin var. Yani mesela İslam devletinin içinde valilerden bir tanesi zulmetmiş. Sen gidip bunu mesela İslam devletinin kadısına şikayet edebilirsin. Bu gibi konularda gıybet caizdir. Ama bunlar istisnai olan mesela. Biz asıl olana bakalım. Bir de bu konuyla alakalı şunu da gözetmek lazım. Müşriğin gıybeti olur mu? Genel itibariyle müşriğin gıybeti olmaz. Ama velakin Müslüman dilini bunu alıştırmasın. Ahlakı bozulmasın diye, ahlakı güzel olsun diye. Ve genelde şöyle bir şey var. İsterse müşrik bile olsun, insanların Allah Allahu Teala tarafından korunmuş olan izzetleri ve şerefleri var. Sen onun için yemezsin. Bakın müşrik bile olsa sen her insan hakkında her istediğini söyleyemezsin. Bakın hadisi okuyalım. Ali olsa mümini tarif ediyor. Diyor mümin insanların şerefine saldıran Ondan sonra ona buna lanet okuyan, yani alışmış böyle habere lanet okuyor. Çirkin konuşan, ağzı bozuk olan kişi değildir. Bak, bak, müşrik olsa bile sen kimsenin şerefi hakkında konuşmaya hak sahibi değilsin. Yapamazsın. Allah Azze ve Celle sana böyle bir şey yapmamış. Anlatabiliyor muyum? Bak, diyor ki aleyhissalatü vesselam, mümin kötü konuşan kişi de değildir. Buna dikkat etmek lazım. Ondan sonra ağzı bozuk olan kişi de değildir. Bununla alakalı inşallah sonra bir şey söyleyeceğiz. Bir de bak, ona buna lanet okuyan da değildir. Yani adam haberi lanet okuyor, bakın nefsi yani. Şer'i bir şey de yok. Yani kendi zararına bir şey dokunduğu için lanet okuyor. Müslüman bu değil. Ama mesela kime lanet okuyabilirsin? Allah düşmanlarına. Müslümanlara zulmedenlere onlara lanet okunabilir. Onda Allah'ın izniyle bir biris yok. Bir mesele daha var. Burayı geçelim Allah'ın izniyle. Çünkü o alakalı siz de araştırma yapabilirsiniz. Bakın bir kişi geldiğinde bir haber ile bakın altını çizerek söylüyorum. Tahkik, tahkik tahkik araştırın. Bakın ben olsam bile veyahut herhangi başka bir adil Müslüman olsa bile tanıdığımız en kaliteli, en muhteşem Müslüman olsa bile kim bir lafız getirirse getirsin biz onu tahkik etmek zorundayız. Sadece bir kişinin söylemiş olduğu bir şeyle hüküm İslam'da sabit olmaz. Anlaşıldı mı kardeşim? Ya eyühellezine amenu in ca'akum fasikun binbe'in fetebeyyenu Ey iman edinler size bir fasık ki buradaki fasıktan kasıt bir günahkar Müslüman bir haber getirirse onu araştırın. Tahkik tahkik tahkik neden? Bakın aleyhisselatü vesselam diyor ki her duyduğu şeyi aktarması kişiye yalan olarak yeter. Tamam bak kim olursa olsun kim olursa olsun her duyduğunu aktarırsan bu sana yalan olarak yeter diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bu aklınızda kalsın yalan bununla alakalı inşallah sonra bir şey söyleyeceğiz. Ondan sonra bakın daha yeni bir şey söyledi. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Müslüman ağzı bozuk olan kişi değildir. O zaman buradan da bir şey öğreniyoruz. Bizim müşriklerle konuşmuş olduğumuz şekil bile aynı olamaz. Bak burası önemli. Bizim konuştuğumuz cümleler, kelimeler halen cahiliyede kurmuş olduğumuz kelimelerle, cümlelerle yapı olarak aynıysa bizde sıkıntı var demek. Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ağzı bozuk olan kişi değildir mümin. O zaman biz nasıl dinimiz olarak bu insanlara soyutlanıyorsak, ahlak olarak da soyutlanacağız, konuşma olarak da soyutlanacağız. Yani Allah için soruyorum, bu toplumun pis dilini siz hiç duymadınız mı nasıl konuşuyorlar kendi aralarında? Mesela dün bir ortama gittim, işle alakalı yani adam bir cümle söyledi, yani o kadar normal geliyor ki onlara. Ben akmak zorunda kaldım orada. Müslümana yakışmaz. Anlatabiliyor muyum kardeşim? İnsanlar için en normal şey küfürdür ben söyleyemem yani. Onun için bak Allah Subhanahu ve Teala dilimize bile müdahale ediyor. Mesela bak ayet ediyor ki "Ve la taqulen li şeyin inni fa'ilun zalika gadan illa en Allah." Ben bunu şu, ben şu işi yarın yapacağım demeyin illa inşallah deyin. Allah isterse. Tamam mı? Bak konuşmamızdan bile Allah Subhanahu ve Teala günlük konuşmamıza bile müdahale ediyor. Bu kadar muhteşem bir dine sahibiz. O zaman tekrar söylüyorum, bak Müslüman ağzı pis olmaz, ağzı bozuk olmaz, sinirlendiğinde habire sövüyor, Müslümanların hakkına giriyor, hakaret ediyor, na'uzu billah. Na'uzu billah, bak bu Müslümana yakışan bir şey değildir. Allah muhafaza buyursun. Hele hele böyle bir şey Müslümanlara karşı yapılıyorsa, işte kardeştir, eştir, kadın kocasına, kocası karısına sinirlendiğinde habire hakaret ediyor. İmanda problem var demek, Allah muhafaza buyursun. O zaman Müslüman nasıl olacak bu konuda? Daimen konuşmalarını Allah rızası için yapacak. Çünkü biz sinirlendiğimizde de mükellefiz. Sinirlendiğimizde melekler yazmayı bırakıyor mu? Hayır. Az önce bak her laf, hangi lafı söylüyorsa yazılıyor. Subhanallah. Yani kısacası, ahi, sokak ağzıyla konuşamayız. Bu. Tamam mı? Sokak ağzıyla konuşamayız. Bu Müslümanlara yakışmaz. Kendimizi bu konuda soytlamamız lazım. Ondan sonra Müslüman'ın konuşma ahlaklarından bir tanesidir. Karşı tarafı bastırmak için bağırmaz. Karşı tarafı bastırmak için sesini yükseltmek caiz değildir. Allah subhanahu ve teala, Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ediyor ya, orada bak çok güzel bir cümle var. Diyor ki, min diyor ki, yürümende dengeli ol ve sesini de kız. Yani çok bağırarak konuşma. İnne enkeral esvati le savtul hamir Çünkü diyor ki seslerin en çirkini şüphesiz ki eşeğin sesidir. Ya Rabbimiz. Bakın hiçbir şekilde bağırmak caiz değildir anlaşılmasın. Bukhari'nin sahihinde okumuştuk. İlim öğretmek için hocanın bazen bağırması caizdir. İnsanları galeyana getirmek için, motive etmek için bazen sesi yükseltmek caizdir ama karşıdaki adamı sırf ezmek için sesini yükseltmek caiz değildir. Müslüman bunu yapamaz. Şöyle de bir şey var bu konuyla alakalı. Mesela şöyle bir kardeş düşünelim, Müslüman olsun. Herkesin kalbini kırıyor. Ondan sonra diyor ya özür dilerim geçerim ne olacak ki? Caiz midir? Değildir. Aleyhisselatü Vesselam İbn-i geçen bir hadiste bakın şu inceliğe bakın. Diyor ki özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü baştan söyleme. O zaman bak ilk başta söylediğimizi tekrar edelim. Müslüman iki kere düşünür, ondan sonra konuşur. İki kere düşünür, ondan sonra konuşur. Neden? Abi yoksa Allah şahit hesabını öremeyiz. Hesap bizim için çok çetin olur, çok ağır olur. Allah muhafaza. Bakın Tirmizi'de geçen bir hadis var. Subhanallah çok acayip ya. İnsan oğlunun her sözü onun aleyhindedir. Her sözü onun aleyhindedir. Ancak ne istisnası? İyiliği emretmek Kötülükten alıkoymak veyahut Allah subhanehu ve teala'yı zikretmek hariç insan oğlunun her sözü onun aleyhine. Bir de şöyle bir şey var. Bu mesele sadece sözle olacak bir mesele değil mi? Allah subhanehu ve teala kıyamet günü bazı ağızları da mühürleyecek. Organlar konuşacak, eller konuşacak subhanallah. Allahu ekber. Bakın başta söylemiştik ayeti tekrar okuyalım. Rabbimiz diyor ki Ey iman edenler Allah'tan sakının. وَكُونُوا مَا الصَّادِق۪ينَ Ve sadıklarla beraber ol. Ne demek o zaman bunun tam tersi? Yalancılarla beraber olamaz Müslüman. Sadıklardan olmaya mecburdur. Aleyhissalatü vesselam, yani bununla alakalı o kadar çok hadis var ki subhanallah. Mesela İmam Bukhari'nin rifat etmiş olduğu bir hadisi okudum. Çok uzun olduğundan dolayı almadım dersi çok fazla uzatmasın diye okuyun mesela. Miraç gecesinde Aleyhissalatü vesselam diyor iki kişi beni aldı ve rüyamda diyor. Peygamber ne Vahiy. Ha? Diyor orada bir adam vardı. Diz üstü çökmüş. Başka bir tanesi almış bir tane uzun demir parçası. Onun ağzına katıp onun ağzını parçalıyordu. Diyor ne zaman tam böyle iyi olacak gibi oluyordu. Ondan sonra diyor tekrar onun ağzını parçalıyordu. Diyor ki ondan sonra ben sordum bu kimdir? Diyor ki bu yalan söyleyendir. Yalan söylüyor. Aleyhisselat o başka bir halise söylüyor Müslüman yalan söylemez. Bak diyor zina yapar, çalar ama yalan söylemez. Müslüman da olacak bir şey değil. Çünkü neden? Aleyhissalatü Vesselam yalan söylemeyin. Munafıkın alameti olarak söylüyor. Bak, Munafıkın alametlerini hatırlayın hadiste bir tanesini konuştuğunda yalan söyledi. Müslüman alameti değil. Allah muhafaza buyursun. Bakın hemen Buhari'nin rivayet etmiş olduğu Subhanallah bir hadis var. Rabbim bizi sadıklardan eylesin. Bakın hadis muhteşem. Diyor ki Aleyhissalatü Vesselam sakın ve sakın doğruluktan ayrılmayın. Yani ne olursa olsun ha, doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de insanı cennete götürür. Kişi devamlı doğruyu söylerse ve doğrulaktan da ayrılmazsa Allah katında doğru olan insanlardan yazılır, sadıklardan yazılır. Rabbim bizi sadıklardan eylesin. Yalandan sakının diyor ondan sonra hadisin devamında Aleyhissalatu vesselam. Yalan söylemeyin, yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de insanı cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinden koşarsa Allah katında yalancı olanlardan yazılır. Allah muhafaza buyursun. Yani o zaman biz kendimize soralım, biz Allah subhanahu ve teala katında nasıl yazılmak isteriz? Sadıklardan öyle Bu da sadece şuradan geçer, sadıklarla beraber olacağız. Konuşmalarını gerçekten Allah rızası için yapın dini için yapan insanlarla olmak zorundayız. En büyük yalan hangisidir? Allah ve Resulüne karşı söylenen yalandır. Tevhidi bozmak zaten yalanların en büyüğüdür. Wa men azlemu iftara ala Allahi Allah'a yalan isnat edenin daha zalim kim vardır? Allah subhanahu wa taalanın dini hakkında bilgisizce konuşmak insanı en büyük yalancılardan yapar. Nauzu billah. bak bu konuda kendimizi terbiye etmemiz lazım. Biz Rabbimiz hakkında Bilmediğimiz şeyleri söyleyemeyiz. Bak düşünsene normal yalancılardan olsan bile Allah katında yalancılardan yazılıyorsun da nauz Allah ve Resulü adına yalan söylersen ne olacak? Biz size bir soru soralım. Kişi neden yalan söyler? Ebubekir er-Razi anlatıyor. Çok güzel ya. Çok hoşuma gitti Süleymanım. Kişi neden yalan söyler? Hani üzerine bir düşünmek lazım değil mi? Yani yüksek ihtimal menfaatidir veya başka bir çıkardır. Biz genelde öyle düşünüyoruz. Adam seviye atlamış ya. Allah rahmet eylesin ama Diyor ki, yalan, kibir ve liderlik etmek gibi nefsani arzulardan dolayı ortaya çıkar. İnsan her zaman bilmek ve haber vermek konusunda bir farklılık ortaya koymak ve üstünlük kurmak ister. Bunun sonucunda yalan söyler. Bakın en başta size bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz? İnsanlar katında hayırlı olmasak da olur. Bak burada söylemiş olduğu şeyler hep neyle alakalı? İnsanlarla alakalı ilişkide olduğundan kendisini birazcık daha yüksekte göstermek. Allah bizim konuşmalarımızdan razı olsun. İnsanlar olmasa da o. Aleyhissalatü kısa ve öz bir cümle söylüyor. Bak yalancılarla alakalı. Diyor ki bak müminden birçok hal sadır olabilir. Yani birçok günah, günah işleyebilir. Bak iki şeyi bundan uzak tutuyor. Diyor ki hainlik ve yalancılık müminde olmaz. Subhanallah. Bak yalan bu kadar çirkin bir şey. Hainlik düşünsense Müslümanlara hainlik ediyorsun ya. Müslümanlara ihanet ediyorsun. Küfür olan bir şeyi Ali olsam yalan onunla kıyaslıyor. Çok acayip bir şey, değil mi? Subhanallah. Rabbimiz sadıklardan eylesin. Bununla alakalı yanlış olacak bir düşünmeyin de direkt Allah'ın izniyle izale edelim. O da şudur. Hak söylenmesi gereken bir yerde hakkı savunmayıp söylemezsek bu ahlak ve adat değildir. Bu korkaklıktır. Bak bunu da söyleyelim yanlış anlaşılmasın. Bir ortamda Allah'ın dini hakkında konuşuluyor. Akide hakkında konuşuluyor. Zulüm ediliyor mesela Müslümanlara. Yanlış bir şey söyleniliyor, Sen bunu duyuyorsun. Doğruyu da biliyorsun. Ya işte ortamı bozmayayım. işte fitne olmasın diye konuşmuyorsun. Bu adab ve ahlak değildir. Bu korkaklıktır. Çünkü neden? Allah korusun. En zalim insanlardan olursun. Allah'ın dinini muhafaza etmiyorsun. Eğer öyle bir ortam varsa... Sen de baş edemiyorsan o zaman zaten kalkıp gitmen lazım. Oturamasın öyle bir ortamda. Ama en azından hakkı savunman gerekir. Tamam mı kardeşim? Şimdi hakkı savunuyorsun. Ama bakıyorsun ki insanlar tartışıyor. Kafa da basmıyor affedersiniz. Tamam mı? Adam anlamıyor yani. Sen adama güzelce anlatıyorsun adam anlamıyor. Artık iş çok ciddi bir şekilde münakaşaya girmiş. O zaman ne yapacaksın? Bakın Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ben, diyor ki ben haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin kenarından bak haklı olduğuna rağmen münakaşadan gidiyor. Kakıp çekip gidiyor yani. Diyor ki cennetin kenarında İyi dinle şimdi. Şahadan da olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimse için cennetin ortasından. Ondan sonra huyunu güzelleştiren kimse için de cennetin en yüksek bir yerinde köşk verme kefilim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bak üç tane şeyi söylüyor. Bir, münakaşa ortamından kalkan haklı olmasına rağmen. Kolay değil. <gülüyor> ya sen haklısın, biliyorsun haklı olduğunu kalkıp gidiyorsun. Valla bu baba yüreği ister yani. Tamam mı? İkincisi, hani şaka olsa bile yalan söylemeye yanaşmıyor Yani o kadar nefret ediyor ki yalan söylemekten şaka için bile söylemiyor. Ondan sonra üç, bak diyor ki huyunu güzelleştiren. Bu ne demek? Aslında bu üçüncüsü var ya bunlardan hepsinden daha bozuk. Neden? Çünkü kötü huylu yani kötü ahlaklı ama kendisini düzeltmeye çalışıyor. Diyor ki Aleyzat olsa ben bunlara kefilim. Biri kenarından, biri ortasından, biri de en yüksek yerinden diyor cennetten bir saray alacak yani. Bir köşk alacak subhanallah. Konuşmayla alakalı en muhim meseleden bir tanesini söyleyeyim. Meclis emanettir. Bakın meclis emanettir. Bakın Aleyzat olsa bir hadiste söylüyor, iyi dinleyin hadisi. Hadis çok ince. Diyor ki kişi bir söz söylediğinde Sağına, soluna bakıyorsa o söz emanettir. Bak hadis çok ince. Üzerine tefekkür etmek lazım. Şimdi mesela bak ben sana bir şey söylüyorum. Böyle, böyle söylüyorum. Bu ne demek? Ben bunun başkası tarafından duyulmasını istemiyorum. Bak bu karinedir değil mi? Neye karinedir? Ben bunun başkası tarafından duyulmasını istemiyorum. O zaman ben söylemesem bile bu emanettir. Sen bilmen lazım bu emanet. Bakın çok ince mesele. Ondan dolayı kardeşim meclisler emanettir. Meclislerde konuşulan şeyler taşınmaz. Başka yere götürülmez. Eğer özel bir izin veriliyorsa o başka, o müstesna. Ama genel itibariyle Müslümanlar da emin olan kişidir. Zaten mümin, emin aynı kökten geliyor. Müslüman sırra ihanet etmez. Mümkün değildir. Bak hele hele bir insan söylüyorsa kardeşim bu benim sana sırrımdır. Müslüman ihanet etmez. Bakın bu kavmin müşrikleri gibi olmayalım. Birbirlerinin sırları üzerine birbirleri alay ediyorlar. Yani insan sosyal bir varlık, bir sıkıntısı var. Gidiyor mesela arkadaşına, Müslümanlardan değil. Müşrikle bir tane arkadaşına bir sırrını söylüyor. O adam onu alay konusu yapıyor. Arkasından konuşuyor, anlatıyor. Müslümanla böyle bir şey sadır olamaz. Mümkün değil. Muhim meselelerden bir tanesini de zikretmişti. Söz büyüğündür. Ya yaş olarak büyüğündür ya da ilim olarak büyüğündür. Herkes konuşmasına gerek yok bir mecliste. Herkesin konuşmasına gerek yok. Bakın bir ölme olayı oluyor sahabeden tamam mı? Sehil İbn-i Ebu Hasmel Ensari radiyallahu anhü rivayet ediyor. Bir ölme olayından bahsediyor. Ben çok fazla uzatmayacağım. Ondan sonra bir tanesinin kardeşi ölüyor. Kanlar içinde kalmış. Allah'ın izniyle şehit olmuştur. Tamam mı? Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına geliyor. Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına gelmeye başladığında anlatmaya başlıyor. Diyor ki şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki sözü büyüğüne bırak. Onu konuşturmuyor, onun yanındaki büyüğü konuşturuyor. Diyor ki sözü büyüğüne bırak. Buradan ne öğreniyoruz? Söz büyüğündür. Bir ortamda bir büyüğümüz varsa, ilmin büyüğümüz varsa, yaşça büyüğümüz varsa bize konuşmak için. Tamam mı kardeşim? Ha şöyle. Hiç konuşmayalım anlamında değil. Konuşabilirsin ama uslu bunca. Yani illa bir şey söyleyeyim diye konuşmamıza gerek yok. Zaten i̇bn Ömer radıyallahu anh'un hurma meselesini daha yeni zikretmiştik. Tekrar söylemeyeceğim. Başka bir insan konuşuyorsa edeptendir, adaptandır, ahlaktandır onun sözünü kesmemek. Bu güzel bir şey değildir. Bak neden? İnsanın birincisi kalbini kırar. Adam üzülür. Neden? Yani Bir şey söylemek istiyorsan her biri adamı bozuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu olmaz. Bu caiz değildir. Nereden biliyoruz? Bakın bunu da İmam Bukhari'nin sahihinde okumuştu. Bedevi geliyor. Aleyhisselatü Vesselam hutbe yaptığında soruyor. Eynes sa'a ya da metes sa'a. Kıyamet ne zaman? Aleyhisselatü Vesselam hutbe veriyor sözüne giriyor. Aleyhisselatü Vesselam cevabını vermiyor. Cevabını vermiyor. Oradaki sahabelerden bazıları ne demişti? Aleyhisselatü Vesselam onun sormuş olduğu şekilden rahatsız olduğundan dolayı diyor ona cevabı vermedi. Hatırlayın o hadise. Tamam mı? Anlıyoruz ki söze girilmez. Ha. Beklersin adam sözünü bitirir yine istediğini sorabilirsin. istediğini söyleyebilirsin. Aklında olan şeyin hayırlı olduğunu düşünüyorsan ortama katkıda bulunabilirsin. Sıkıntı yok. Anma velakin usule ve adaba uygun olması lazım. Genel itibariyle neyi terk etmemiz lazım konuşma noktasında? Bak kardeşim küfür, bidat veyahut masiyetle alakalı bir şey varsa biz bunları konuşmamız uygun değildir. İsraftır. Hem zaman israfa hem kelime israf. Allah muhafaza biliyoruz. Bu konuyla alakalı mesela mühim bir mesele daha var. Şimdi alimler demiştir ki münafıklara efendim diye hitap edilmez. Yani şöyle, taazim edici sözler söylenilmez. Şimdi bu konuyla alakalı hele hele e, yurt dışında yaşayan kardeşler daha çok dikkat edilmesi lazım. Misal veriyorum, İngilizce'de sığa kelimesi var. Mesela sığa Isaac Newton, tamam mı? Bu sığa taazim ifade ediyor, efendim. Yani yüksek bir insana söylediğinde bunu kafire söylemek caiz değildir. Müslüman bunlardan uzak durması lazım. Tamam değişik dillerde de buna benzer şeyler var. Bir ayetle alakalı bitirelim inşallah. Bence yeterince zaten şey oldu. Denmiş olduğumuz üzere Allah subhanahu ve teala her kelimemizi yazdırıyor. Bakın omuzlarımızın üzerine melekler oturdu. Kelimelerimizi yazıyor. Bakın yalanla alakalı ne kadar dehşet verici ifadeler vardı değil mi? O zaman mesela bak şu ayetle beraber Allah'ın izniyle bitirelim. Rabbimiz diyor ki la taqulu Lima tesifü elsanatukum elkezb hada halal ve hada haram. Yurki dilleriniz dillerinizin alışla gelmiş uydurduğu yalanlardan dolayı şu helaldir şu haramdır demeyin. Ya Alışmışın yani dilin alışmış. Haram, helal. Evet. Bu mesele böyle, bu mesele böyle. Ben bu meseleyi böyle anlıyorum. Rabbimiz diyor ki bak böyle yapmayın. Dilinizin alışmış olduğu yalanlardan dolayı şu helaldir şu haramdır demeyin. Niye? Li teftiru ala Allahil kezip. Yoksa Allah'a yalan isnat etmiş olursunuz. Bak ondan dolayı bu konuyla alakalı bir hadis var. Hadisin kendisiyle alakalı yani hadis zayıf. Manası sahih. Alisatu diyor fetvada en cüretli olan ateşe karşı da en cüretli olacak. Yani çok fetva veren ateşe girer. Nauzu billah. Allah muhafaza buyursun. Kim böyle yaparsa vallahi Allah'a iftira etmiş olur. Allah muhafaza buyursun. Tamam? Bak ondan sonra Allah azze ne diyor? İnnellezine yaftaruna <gülüyor> ala Allahi'l keziba la yuflihun. Allah'a yalan isnat edenler var ya, Allah'a yalan yere iftira edenler var ya, iflah olmayacaklar. Acayip öyle değil. Şimdi bak her meseleyle alakalı. Zaten yalan söyleme meselesi bu kadar tehditvari bir şeyse hele hele din noktasında biz çok dikkat etmemiz lazım. O zaman kardeşim bak derilimiz olmadığı yerde susacağız. Ha? Bizi aşan yerde susacağız. Ben bilmiyorum Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ondan sonra araştırabiliriz, okuyabiliriz, sorabiliriz, zikir araştırabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Ama bakın her ortamda, her yerde biz her konu hakkında bir şey söylemek zorunda değiliz. Bunu öğrenelim. Hele hele konu Allah'ın dini ise, bakın fetva noktasında dikkatli olalım. Allah için soruyor, söylüyorum. Biz zaten fetva verecek makamda değiliz. Âlimlerin sözlerini nakillerini doğru bir şekilde anlatırsa bizim için bu yeterlidir. Allah Subhanahu ve Teala dillerimizi razı olduğu dillerden kılsa. Rabbim hesabını kolay bir şekilde verecek dillere bize nasip eylesin. Rabbim kendi katında sadık olanlardan, yazılmış kullardan bizi eylesin. Allahumme amin. Ve ahiru du'avana enel hamdulillahi rabbil alamin.